Evet, hocam. Bedir Savaşı genel itibarıyla başından yaklaşık olarak sonuna kadar Bedir Savaşı ile alakalı hükümleri veya Kutta o hususları anlatıyor. Ve beyefendinin sorduğu soruyla alakalı da biliyoruz ki Bedir Savaşı'ndan sonra 70 tane Hazreti Peygamber esir aldı. 70 tane. Bunlardan amcası Abbas da esirler arasındaydı. Hatta eniştesi kızı Zeynep'in kocası Sa'da o da esirler arasındaydı ve 70 kişi de müşriklerin büyüklerinden, müşriklerin firavunlarından 70 kişiyi de öldürdüler. E, savaştan sonra sahabe ikramla beraber müzakere etti Hazreti Peygamber, istişare ettin ve bu esirlere ne yapılacağı konusunda onların fikirlerini sordu. Hazreti tevbe Efendimiz e, kendi fikrini şöyle beyan etti dedi ki Ya Resulallah bunlar senin akrabalarındır, yakınlarındır. Hı hı. E, bunları affet, bunlardan fidye al. Aldığımız fidye ile hem maddi olarak kalkınmış, destek kazanmış oluruz. Hem de bunların belki ileride kalplerinin yumuşamasına sebep olur. Bunları öldürdüğümüz takdirde netice itibariyle Mekke'deki insanlar bizim akrabalarımız, yakınlarımız. O insanların sana karşı buğzu daha fazla artar. Öldürdün diye yakınlarını sen bunlardan fidye al bu şekilde bu işi kapatalım demiş. Ve yine Hazreti Öbekir gibi istişarede bulunan başka sahabiler de olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e fikrini sormuş. Hazreti Ömer demiş ki ya Resulallah filan esirler arasında benim akrabam da var. Ve yine bizim yanımızdaki Müslümanların akrabaları da var. Sen benim akrabamı bana teslim et ben onun boynunu vurayım. Ve her akrabası da kendi akrabasının boynunu vursun. Bunları öldürelim çünkü bunlar seni inkar ettiler. Seni memleketinden çıkarttılar ve seni yok etmek için, seni yok etmek için yola düştüler ve seninle savaştılar. Dolayısıyla biz bunları bırakırsak, bunlar Mekke'ye geri dönecekler ve yine sana karşı olan düşmanlıklarından bir şey eksilmeyecek. buyurdu. Ve e, Hazreti Peygamber aleyhissalâtu Vesselam Hazreti Ebu e dönerek senin misalin Hazreti İsa'nın misali gibidir. Hazreti İsa şöyle demişti ''İn tu'azibhum fe innehum ibaduk ve in tegfir lehum fe inneke entel azizul hakim'' ''Ya Rabbi eğer sen affedersen rahman rahimsin, yok eğer azap edersen bunlar senin kulların.'' Ve yine e, Hazreti Ömer'e dönerek senin de Nuh peygamberin misali gibi o da biraz e, bu şey müteşeddit bir şekilde, peygambere yakışacak şekilde e, biraz daha böyle İbrahim peygamber, İsa peygamber gibi davranmadı. Ve Efendimiz aleyhissalatü Vesselam'le netice itibariyle Hz tevbe Bekir'in istişaresini kabul ederek esir aldığı, e, para ve parası olmayan insanlardan 10 tane fakir çocuğu okutma, Öğretme karşılığında serbest bıraktı. Hatta kendi kızının kocası için bile fidye aldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve serbest bıraktı. Ama Kur'an Hazreti Ömer'in istişaresini teyit ederek indi. Ve ifade edildiği gibi ayeti kerimede hiçbir peygambere yeryüzünde güçlenmedikçe, kuvvetlenmedikçe sabit kadem olmadığı sürece fidye alıp kafirleri serbest bırakması doğru değildir dedi. Ama netice itibariyle bir sonraki ayette de e, Cenab-ı Hak Allah seni affetti Hazreti Peygamber'e hitaben ve müminleri de affetti ve aldığınız ganimetlerden istifade etmenizi de helal kıldı buyurdu. Ve bu şekilde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi istişaresi, kendi görüşünü Yüce Allah doğrultmuş oldu yani. Peki.